Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.